Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 24 Aralık 2013 Salı 8.29 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Radyoların başındaki herkese günaydın bir kez daha. Oktay Bey siz radyonun başınızda olmamasınıza rağmen mikrofon boşunda olduğunuz için radyo başında sayılıyorsunuz dolaylı yoldan. Sayılırım değil mi? Size de günaydın. Çünkü ben orası. de eski radyucuyum. Hepimiz birer eski radyocuyuz sevgili dinleyiciler en nihayetinde. Bugün dünya eski radyocular için bambaşka bir dünya olsun diyerek... Yanlış anlaşılmasın diyerek programımıza başlayalım. Başlasın evet. Yanlış anlaşılmasın eski radyocuyum deyince şu anda ne oldu? Programa bir şey mi oldu falan? Onu geçen hafta şey. söylemiştik. Cuma günü uzun uzun konuşmuştuk üzerinde. Araştırılsın. Araştırılıyor program zaten devam ediyor. Program devam ediyor mu? Etmiyor mu? Araştırılsın. Yani program da devam ediyor. Program devam edecek mi? O da araştırılmaya devam ediyor her şey. Aynen devam ediyor yani. Sonuç olarak tüm şeffaflığıyla bizim şeylerimiz... Ee, açık. Dosyalar açık. açık. Araştırılsın. Gerekli makamlar, mevkiler bu konuda üzerlerine düşen vazifeyi laykele yerine getirecekler O düşen konuda düşen şüphemiz ]imiz. yoktur. evet. E, adetten midir? Bir hava sıcaklığından bahsedelim mi? Yoksa gerek yok mu? E, Vallahi gerek yok. artmaya gerek yok. Bu sembolik olarak dışarıda güneşimiz var. O sembolik olarak dediğimiz hani manzara resmi çizlediğinizde bir güneş çizersiniz, bir iki tağın arasında güneş vardır da oradan bir dere akar, yanında da bir kulübe olur ya, evet. oradaki güneş bile daha anlamlı, daha sıcak, ne bileyim, insana varlığını, varoluş nedenini biraz daha anlamlı kılan bir güneş. Dışarıdaki ise güzel, hoş, değişik bir insanın canını sıkacak ölçüde. Hani bazen ben kendimle çelişiyor durumuna düşmek istemiyorum ama, hani diyorum ya alışacağız tabii canım, Ankara yani ne bekliyorsunuz ki Londra'daki adamda yağmurdan, şey yapıyor mu aman dışarıda hava kapalı diye üzülmüyor tabii ki diyorum ama yani bu bir dışarıdaki bir manasız yani. Gereksiz biraz abartılı bende ifrattan biliyorsun haz etmeyen bir insanın. Hiç konuşmayalım o zaman Dışarıdaki o soğuk ifrada kaçmış. Yani e, uzun uzun sen günün değerlendirmesini, gün yorumunu yaptın. Rica ederim ne demek. E, o yüzden bence de çünkü ben de konuşursam ilenme Anladım. durumuna geleceğim. Sonuçta program bir ifrat ve ilenme programı değil Oktay. ...bir sabah programı netice itibariyle... ...sabah derken bazı dinleyicilerimizin şöyle... ...sabahma... aydın kay... o zaman... ...dediklerini duyar gibi... ...o dinleyicilerimiz lütfen... Evet. ...arabadalarsa... iyisinler bir hemen... ...üzerlerini çıkararak... ...dışarıda bir 15 dakika dursunlar... ...ve lütfen ben daha... yani ...inmelerini falan istemiyorum arabadan... benimse ...lütfen kaşlarımızı kaldırmaya... ...kaldırarak konuşmayın... ...kaldırmaya sinir olduğu şey... ...konuşmayı yaparsak... ...çünkü neden... ...neden diyeceksiniz... ...yani kaşları kaldır... ...alnınız kırışır erken yaşta. Üstelik de çizgi hani çizgi çizgi olur. Bazıları der ki bunlar yaşanmışlık. Kaç kaldırarak konuşmaya bunlar yaşanmış. Bunlar hep tavır. Başlıdır. Tavır. Bunlar hep tavır diye görünür Ve ondan tavır sonra. neyi doğurur Oktay? Tavır ta, tavas mı? Ne? <gülüyor> <Yatlaştın>. <gülüyor> tavır tavrı doğurur. Tavırla iş Ay yürümez. çok kolaymış ya. Yani. Çok Hiç kolay. Kadar kolay, çok olsaydım kolay. Olsaydım. Hey, her şey aslında düşününce çok kolay eee 33 yaptık vallahi. Girizgahımızı böylesine uzun Günaydın böylesine edelim. manasız tutarak. Gün güzel geçsin gününüz diye veda etmiştik. Ee, o kadar, umarız inşallah mahcup olmamışızdır. İnşallah güzel geçmiştir. Güzelliklerle karşılaşmışsınızdır gün boyu. Eee umut ediyoruz bugün azıcık da sıcaklıklar ve güzelliklerle beraber karşılaşırsınız. Ee, işleriniz daima her zamankinden e, biraz daha e, efendime söyleyeyim, naif, biraz daha lezzetli içinizde ee, böyle 6'lı 7'li işte, atan altı, bir e, tempoda. tempoda inşallah orta tempo güzel bir gün geçireceksiniz hepinize sağlık sıhhat dolu, dolu günler diyoruz Biz de şeye çıkmış gibiyiz ee, ne derler bir doktorumuz eksik bir yani. doktorumuz eksik yanımızda kanka. bir doktor olsa onu diyorsun değil mi aynen onu, onu diyorum yani şunu yemeyin bunu yiyin bunu çok faydalı aktardan alırken bakın nemlenmişse -aktar, e -aktar. e aktardan aldım Evet, i̇şte Oktay, olmaz sonunda. bak doktor gelse 3 dakika durmaz burada biliyorsun değil mi Fahim? Durmaz. Çünkü adam ya da kadın şey diyecek, aktar diyecek, aktar oradan bir şey diyecek ben bir türküze ödeyeceğim. Bir şey diyecek, o sen diyecek. Dayanamaz yani. Dayanamaz, zor. Oktay dayanamaz, kimse dayanamaz. Zor dayanıyoruz, biz birbirimize dayanacak başka kimimiz var ki. Ama iki kişi de, şimdi iki direk olduğu zaman zor. Bir böyle normalde doğada ben görüyorum burada, saj. ...saj tipi bir şeyleri üstüne koyuyorlar. 14 saça, sene sonra saç ayağı saça ...saç ayağı diye bir şey var ya... ...o mesela doğadaki en sağlıklı duruşlardan bir tanesi olarak... ...dediliyor. Ve doğada bulunan bir şey de diyebiliyorum ben saç doğada ayağı. Doğada saçlar hep zaten saça ayağı üstünde durur. Yani insanoğlu pek çok şeyi doğadan kopyeleyerek... ...dikkat ederseniz kopyayı doğru kullanmamız güzel burada... ...kopyeleyerek hayatına katmıştır. Ee, saça saç ayağı da bunlardan bir tanesidir. Kasnak demiyorum. Bak kasnak doğada kasnak diye bir şey yok mesela. Çok değişik tartışmalar değişik olacak. Değişik tartışmalar olacak. Açıklamalar Bomba bomba açıklamalar arka arkaya fay geliyor. Fahit etmişsinizdir. Ee, benim ilkokulluğumu biliyorsun Fahir. Sen biliyor musun onu? İzmir'de. İzmir'de karşıya kadar Alay Bey ilkokulluğuna. O Alay Bey şimdi hatırladı. Alay Bey, Bey çocuğuyuz. Dün oradan e, hakikaten bütün ülkeyi üzen bir haber geldi. Gel. E, askeri tersanede bakım faciası tam anlamıyla öyle. Ee, genelkurmaydan genel açıklamada 17 personelimiz yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralıların durumları iyi ama 1 subay 9 asker bir sivil şehit oldu diye bir haber geldi. Bir Romörkör'ün e, e, denize eğilirmesinin sırasında, sırasında yan yatmasından yan yatması, dolayı. Evet. Yani bu haber oldu ama aslında işçi ölümleri biliyorsun ülkemizde aylık bir... Özellikle e, tersanelerdeki işçi ölümleri e, madenlerdeki e, çalışanların, işçilerin ölümleri Bunlar e, ne diyelim? Sabit. E, Allah sabit sabit. Demek. Tabii canım her ay var Tabii yani böyle sabit. ilk sayfaları yani, çıkmıyor şimdi bugünün gazetelerine bakıyorum. Ya, sayfa... Ölümleri hiç çıkmamaya başladı eskiden olsa yine böyle bir e, bir günde olsa gündemde bir yerini alıyordu ama artık e, herhalde şu anda genelkurmayla ilgili bir durum olduğu için bugün gazetelerdeki yerini biraz daha fazlaca almış olabilir. Evet. Yani gazetelerde yer alıp almaması değil. E, gerçekten büyük bir facia bir taraftan. E... Üzgünüz. Yani dün çok e, hakikaten üzüldüm ben. Bu haberin ayrıntılarını e, okuyunca. E, ama yani dediğim gibi çok haber olmaması önemli aslında. Haber olup olmamasından ziyade kimsenin haberi yok bu işte. Yani aylık bir 10 e, işçi, 20 işçi her ay düzenli olarak ülkemizde hayatını kaybeden işçiler var. Bunlar haber olmuyor bu sefer haber oldu. Umarız yani bundan sonra e, daha çok dikkat çekilir bu, bu konuyla ilgili olarak gerçi yani e, bir tersanede yaşandığı için belki biraz daha nazarı dikkati çekiyor ama e, bir kaza olduğu özellikle e, altı çizilerek Söylemiyor. vurgulanıyor. E, yani bir ihmalin olmadığı ya, Ama değil. yani koca... Hayır, sebebi belli değil ki şu evet, anda. yani koca sebebi de... belli olmadan nasıl biz burada modern sabah i̇şte için... altına çizilmesini anlam veremiyoruz. Özellikle üstelik de daha olayın üstünden 3-5 saat geçer geçmez e, olay sadece aslında bir kazadır. İhmal yoktur lütfen ona göre e, davranalım şeklindeki bir düşünce de çok e, akla yatkın gelmiyor. Birdenbire yan yattı. Yan yatan bir romördür. olur var. yani çünkü ya dikinecekti ya yan yatacaktı %50 50 gibi bir şansla böyle bir durum olmadığı için en azından gemicilik sektöründe e, sanırım ortaya çıkar mı? Yani şimdi bunu da araştırılsın diyerek bitirmek istemiyorum Oktay. Yakınlarına ya, sabır dileyelim. Ne yakınlarına sabır, baş sağlığı dileyelim. Böyle dileyelim. Ondan sonra önümüzdeki dakikalarda yani şimdi fantastik ülke diyoruz. Hani şahlı, şahbaz oluyor. Yani bir bu mu eksik vardı? Ee, bu da eksik değil de aslında olmasa e, biz fantastik ülkede yaşamaya alışmıştık zaten. Ee, yani bu kadar hızlı değişmeye insan bazen adapte olamıyor ee, ya da şey oluyor. Bazen e, e, yani Türkiye'de yaşayanlar bile adapte olamıyor. Yani. Doğru. Yani gerçekten Türkiye'de yaşayanlar da adapte olamıyor. Hızlar yani. Ee, o zaman şöyle. Geleceğiz geleceğiz. Geleceğiz. geleceğiz. Bir, bir, bir güzel bir şarkımızı dinleyelim. Bir şarkımızı dinleyelim. Ondan sonra reklamımızı Efendim. dinleyelim. Ondan sonra tekrar burada olalım sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Birkaç insanlar Güneyden Epirince modern sabahlarda buluştuk yine macera dolu bir Çarşamba sabahına hazırlanıyoruz yavaş yavaş Salı sabahından. Buyursunlar efendim hoş geldiniz stüdyomuza. <gülüyor> <gülüyor> bunlar ben otomatik <gülüyor> ben yazılı geliyorum ya. Ondan Hadi zaten bir iki dakika geç kal hemen bütün esprisi Dikkat ettiysen ondan şey demedik. Esas sen hoş geldin veya hoş bulduk. Mesela bunlar aslında e metinde okuyorsunuz. Siz de metinde mi okuyorsunuz? Öyle bir metin yok ortada doğru tavır yaparak o zaman ben devam edeceğim. Ne hoş geldin Ege esas sen hoş geldin. Doğaçlamaya girdi bak. <gülüyor> Hakikaten iyi sağlammış. Eyvallah abi. Ee, evet Şu anda hasta dinleyicilerimize yataklarından inim inim inleyen dinleyicilerimize şifalar diliyoruz. Ve en kısa zamanda ayağa kalkmalarını, yeniden hayata dönmelerini istiyoruz. Hakikaten hastalık neymiş? Ağlatan hastalık neymiş? Hafta sonu gördük. Geçen gör hafta da biz görmüştük. görmedik valla. Yani görmedik derken biz sizde izli, biz seyirciydik. Sizler oyunun başrol oyuncularıydınız. Yani siz ben, dediğim Kayacan ailesi. pazar günü e, hastanede bir doktorla kavga noktadan eşimle. sonra geyik yaptım. Hmm. Ve hmm. o geyin e, sonucunu söyleyeyim size. Bu hastalık öyle bir melun hastalık ki inişleri çıkışları olan bir hastalık Aman atlattık geçen hafta dediğin hastalık Bu hafta tekrar karşına çıkabilir Şöyle bir şey söylediğimiz bir salgın olduğu söyleniyor Salgın demeyelim de bunu Yaygınlık yaygın Yaygın deyince hep aklıma yay çep geliyor Hemen orada senin girmeni bekledim Bak yaygın yaygın Çünkü yaygın Kendi çiftçi adeta eğitim projesi Yay insan. çep <gülüyor> bir kez daha burada karşımıza çıkıyor Yay çep de Yay çeple. İreliğe Hep İreliğe Tarımda derecede Yayçeple İşte Yayçep sizlerle ay, Haydi ay düşün, gelin bize Peş peşe Peş peşe Yayçep Yayçep Evet Yayçep'i de bir kez daha anarak Yayçep'i <gülüyor> bugün beta veya diğer salgın hastalıklar anlamlı kullanım. Benim şu anda yaşadığım şeyin ismi konulamadı. Henüz ismi konulamamış e hastalık. Yok senin ee, aşırı kilo vermeden... Bir haftalık ilaç verin. tedavisinin 5 kuruş faydasını görememenin yanıma kar kalmasının haklı gururunu yaşayıp e, üstümü örtüyorum şu anda. <Gülüyor> senin yapman gereken herkesin bütün hastaların yapması gereken şu anda doktor şapkamla konuşuyorum. Böyle bir şapkam olmamasına rağmen onu takarak konuşuyorum. Tiplem tamam, olarak. Tamam. Yatacaksın. Soğuklar geçene kadar evden çıkmayacaksın. Dinleneceksin. Doktorların söylediği bu. Bol bol istirahat. Bol bol istirahat. Ama Oktay Demirci. Yani sen genelde yağdan kaybettin ve şu anda adam nereden nereye yani slim fit bir adama doğru ıı, koşaradım Ki bu kışın ortasında bu şekilde koşarak gitmesi de hepimizin. O yüzden mi oldu diyor Fahir? Valla öyle yani. Yoksa başka bir açıklaması yok. Vünyen Bünyen daha şeye adapte olamadan soğukla mı mücadele edecek, senin verdiğin kilolarla mı mücadele edecek Hep böyle bir e, yani kaç cephede savaşsın o bünyede bir can sonuçta İki. Bize doktor pazar günü çocuğunuzu sevmeyin öpmeyin dedi Aynen öyle Sizden hemen soğumaz dedi 2-3 gün doktor, mesafe koyunlar O dedi. doktor için ne kadar zor bir tavsiye Ya hasta musun, çocuğunuzu o? mu sevmeyin o doktor, dedi çocuğunuzu Hasta atalım. çocuğunuzu sevmeyin sağlıklı çocuğunuza dört elde sarılın dedi ne kadar zor bir tal. Ona rağmen onu veriyorsa doktor gerçekten demek ki sevmemen gerekiyor bir süre. Bak benim kendi kızım var. Ben de onu dedi. Kaç gündür görmüyorum dedi. Sebep deseydin hastalık. Bir de o, doktorlar hakikaten bu hastalığı 3-4 defa yakalanıyorlar kış boyunca. Ay canım minnoşlar. Doktorların öyle yani kendisi dediğim örnek... doktorlarımız, minnoş doktorlarımız için. Onlar için bugün elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm minnoş doktorlar için de bugün bir güzel bir şarkı da çalalım onlara itafen e, şifa niyetine değil mi Oktay? Çalalım tabii ya. Biz doktorların... muayenehanede kusmuş bir aile olarak çok da eziyiz doktorların karşısında. Hepiniz mi? Hepiniz kusmadık. <gülüyor> tabii ben de kucağınızı kusayım diye. Hani Çocuk kusun. biri kusunca bütün aile olarak olur. üstlendik. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. En küçüğü atabilirdik suçu ama. Suç bastırma yapmadınız mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ne bileyim abi. bence sen bir şekilde üstünü gazete kağıdıyla örtüp. Neyse ya falan biz de gidelim artık falan diye. Çünkü bir de ben de şeyi de yaşadım. Ben ilk kez hayatımda üstüme kusuldu. Ee, ...çok değişik bir duygu. Bebek mi? Be bebek kusumu. Ha. Ama yani bebek <gülüyor> ben ne kusumu... Ne bileyim dükkanda oldu diye düşündüm de bir... <gülüyor> <gülüyor> Hay ben bu çok... Bir <gülüyor> hafta tatil için bu hemen bir bakışlık oktayla yazık bunun travmasını. <gülüyor> ama ya yani bebek kusmu da tamam çok ama sempatik nasıl? bir şey. şey mi? Ta taşım mı? Taşım değil ya. Ağız dolusu dedikleri yani. Hadi canım Ve sinirsel. Böyle... Yani gaz sıkışması mı artık içeride fırtınalar mı kopuyor? ne olduğunu bilmiyorum ama... ...böyle bir... Yani kendimi özel hissetmeyle beraber tiksinti ama çok alt kendini alt özel hissetme hissi mi? yanlış yerde gelmiş ama doğru tamam ama Faire biliyorsun her durumda kendini <gülüyor> özel hissedebilir yani alt notalarda tiksinti vardı sonuçta senin doğum hemen sonra olmamış mıydı Faire alt notalarda tiksinti mi ama genel kavramda da böyle bir şey vardı anaa çok enteresan lan bu falan diye Tabii yani şaşkın hoşuna da. mı gitti yani hoşuma ama ya yani bir ılık yani böyle ben hoşuna akıda, gitti yani ya çok hoşuma da gitmedi Oktay hastası olmadım da. Ya ılık deyince ben... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen <gülüyor> <ılığı> <gülüyor> seversin Fahir. Evet yani ımı olan her şey güzeldir benim nezdimde de. O böyle koldam aşağı böyle şey yapınca çıplak deni bir de geldi. Ee, onun etkisiyle beraber içim ürperdi. Aynı şey acaba belki de sizde en de... En garip şey de yapamıyorsun... At Atamıyorsun da kucağından. Hiçbir şey yapamıyorsun. Aynen öyle. Tutmak zorundasın. Bir süre hatta öyle kalıyorsun. Gecenin bir yarısında o bir süre sonra bir değişik bir hal alıyor. Falan neyse yani kimseyi şimdi sabahleyince çoşkancaya vermeyeyim de. Valla hastalıklarla mücadele. Artık şimdi kimse havalı olmayı, güzel görünmeyi düşünmesin. En güzel diyorum. görünen insan en sağlıklı görünen en insan. En güzel görünen insan içlikli insan. İçlikli Ama... insan da içsiz insan kadar değerlidir bizim için. Yok yok salgın var. Ben 3... E, üç... Geçen hafta şey diye tam aklımdan geçirdim. Ne kadar güzel demek ki dedim. Bol bol salata, bol bol meyve demek ki cinançlı oluyordu. 2 gün sonra diye ya. Yani. 2 gün sonra 2 gün sonra patladı. Direncini gördük. O salatalar, Diren o, o meyveler patladı. Patlar ondan sonra tabii. De... Et, et giren yere dert girmezdim. Şu anda da zamandan başka bir çare olmadı. Benim kulağıma fısıldanıyor adeta. Bu arada şu bilinçsiz antibiyotik konusunda da bir şeyler söyleyelim dinleyicilerimiz. Aman iki tane antibiyotik çak bir şeyin kalmaz düşüncesi yüzünden biz de mahvoluyoruz. Çünkü evet, sizin o virüsler ondan sonra domuz Sizin vücudunuzda alış... resmen virüsler talim, prova yapıp, talim yapıp bize geliyorlar daha güçlenmiş olarak. Ya antibiyotiği tamamen kullanın ya da hiç neyse onu kullanın arkadaşım. Bir de kendi kafanıza göre kullanmayın. Gidin doktora sorun ya. Böyle bir şey var mı ya? Zaten karlı değil diye antibiyotik üretimi durmuş dünyada. Karlı Vallahi değil, bak, değil Yeni antibiyotik geliştirilmiyor uzun yıllardır. Tabii. Öyle kalacağız gebereceğiz gideceğiz sonra. İki tane <gülüyor> adam <gülüyor> bir tane antibiyotik hiçbir şeyin kalmaz diyenler yüzünden. Vallahi bile doğru söyledin ya. O zaman bu sert açıklamalarınızdan sonra biraz istifalara bakalım. İstifalardan önce ben şu istifaları söyleyeyim sana. Bu kelime oyunu programı Bitiyor bu yılbaşından itibaren kelime oyunu programını havada kapacak o kadar kelime oyunu televizyonların ot mezunudur öyle diyelim yani havada kaparlar hiç dert etmesin <gülüyor> valla hiç dert eteceğini zannetmiyorum güzel bir kanalda çok daha güzel bir saatte yani güzel bir kanal dediğim daha güzel no, kanallarda hani ilk kanaldaydı en son bulun birtanem daha geçmişti e, en son artık e, <gülüyor> yani e, Böyle, galiba böyle bir ayık En son var. rüşvetçiyi sormuştu Evet yiyici, yiyici diyerek, yiyici diyerek Şimdi bakalım yılbaşından sonra güzel bir kanalda Yeni yolunda biz şimdiden Ali İhsan Varol'a e, başarılar dileyelim e, Bilakis Onu kaybettiler diye düşünüyoruz Ali Varol'la karşılıklı takipleşiyoruz ya, var. yok, de, Fahir Öğüncü'n doğum gününde hemen sonra gibi ya. Ben, bir, şu anda ben takipleşiyorum ya. Twitter'da hep öyle bir şey var İhsan karşılıklı hafta sonu takibi Yılbaşına doğru İstanbul seri takip falan diye. bir öyle bir şey var. Ama başka bir çocukmuş o. İstanbul Olu mu? Ali Varol mu çocuğun adı? 15-16 yaşında Anladım. seri takibe bağlamış bir çocuk. Allah deseydin. Eyvallah. Biz de takip etmeye çalışacağız. Hangi kanaldaysa. Evet Oktay. Diyorsun 8400 puan yapmış... Ben de var. bu şeyden haberden etkileniyorum Orada galiba biraz sana bir Şey vardı galiba bir torpilli bir şey Bir de verim de kolay kolay soruldu Her zaman öyle olmuyor Çünkü ben neden Çok sesim... affedersiniz mutasyonunu bilebilecek başka adam var mıydı burada Hayatın mutasyonu Ve e, süper kahramanları araştırmaya etmiş bir insan bir olarak şey sorabilir miyim? Onun denk gelmesi normalse tabii e, Mutasyon nasıl soruldu sana Ne işte böyle bir Şey çizgi romanlarda Bilmem ne bilmem ne ...güç kazanma falan mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Lak diye. Efendim... ...9 harflik fon müziğini 2 saniye içinde... ...bilen adama da lütfen torpil yapıldı... ...denmesin. EGK'cının <gülüyor> <8 /6 gülüyor> hassasına... ...hassasına ve kutsalına dokununca böyle bir coşar. Sadece kutsalına değil sonuçta... E, ...kelime oyunu yayından kaldırılıyor. Mağdur olan yine ben oldum. EGK'acan oluyor evet. Kelime oyunu operasyon yapıldı bunun üstüne gideceğiz. Karşılıklı takipleşiliyor. Mağdur olan yine... ...bu arkadaş. <gülüyor> Ama istifa edenler farklı. Dünyanın dört bir yanından istifa haberleri duymaya hazır mısınız? Oktay yani şey yapıyorsun. Canını çektireceksin birilerinin. Masum yeri şey olacak. İstifa etmek Yok ben kimseye olacak. masum yani kimseye istifa et masum değilsin demiyorum. Ben sadece mesela İngiltere'de enerji bizim bakanı Bizim ülkemizde biliyorsun. istifa eden birini hatırlıyor musunuz? Yani siyasi olmasına gerek yok. Herhangi bir konuda. Herhangi bir konuda. Bir tek bizim radyoda mı hatırlıyorsunuz? Radyoda tabii. Gençler tabi, arasında yaygın. Radyoda çok... Belli Radyomuzlu bir noktadan tutup. sonra böyle istifa diye bir şey yok. Bir de servis sektöründe ben biraz alkol aldım bugün diye böyle hani istifa değil de başka türlü bir şey var ama hiç etti, ben gideyim diye, diye haber ben de ne? Ya Zaten haber olur yani istifa eden birisi gerçekten nadir çok nadir. Herhangi bir özel yani sektörde yani... efendim kamuda eğitim dünyasında siyasette zaten yok öyle bir şey. Ben de hatırlamıyorum ya Oktay. Vallahi şöyle bir yani gerçi haftamız Spor'da hafta var, var mı? Spor'da da yok yani. Vallahi şey, abi bir dakikadır. Hakan Şükür. Hakan Şükür istifa etti. İstifa da etmedi ki İstifada partiden ayrıldı. ayrıldı. İstifa etmiş sayılmıyor mu? İstifa etmiş sayılmıyor. Görevine devam ediyor. Partide yok. Ha, aynı parti e, tamam. da buradan ayrılınca başka yerde şeye giriyor canım. Bir ya milletvekilliysi eğer görevi o devam ediyor. Sami en sonunda sami. Yok, yok ben söyledim geldim. de görevin neki diye <gülüyor> çünkü orada kafalar karışık. Görevi Oo, parti üyesi olmak mı milletvekili olmak mı orada tartışmalar açık da ee, ama istifa ettim dedi. Hakan evet, evet, Şükür değil mi? Sayılmaz o demedi kimse tabii ki. Yo the, the end oldu. <gülüyor> dediler canım net yani. <gülüyor> Sayılmaz zaman, milletvekiliğinden dediler. istifa etmen gerekir dediler. Hemen cevap geldi orada. Onun üstüne o da cevap Yok, verdi. Yok sporda Olabilir. var mı teknik direktörler? Var var. canım. Kim? Ee, dur. Ben görevden alınan teknik direktörü e var, biliyorum. Mustafa Denizli istifa Bahar ettiği yerler oldu. Futbolda var. Futbolda yaygın. Var mı? Ne zaman? Var? 4 yılında Mustafa'nın Nöşetler maçından sonra Aman, bu adam şey yakında çok bir sürü istifa eden şey oldu ya şimdi onun evet, teknik bir tek futbol kurumunda mı var istifa? Futbol kurumunda var teknik direktör dünyasında o da ondan sonra Başka da bakıyoruz şöyle bir kurcaladığımızda. Orada doda. da kastırıp kastırıp görevden alınıyor diyebiliyorum ben. Ya kastırmıyor. Sen karıştırıyorsun hep. Sen ev gibi düşünüyorsun sen. İyi ya, o zaman vallahi bravo futbol dünyasında. Ülke olarak düşünmeyin bir de ya. Bunu insanoğlu olarak düşünün. Evet. Doğru. Nasıl nasıl yapıyormuş. Bak mesela dünyada İngiltere'de Enerji Bakanı'nı biliyoruz. Hı hı. Trafikte polise yalan söylemişti. Ne Enerji diye? Bakanı. Yalan söylemiş. Kar Sarı, var. Var gelişmemiş. var. <gülüyor> Yangın tipiniz şeyde olacak var banmıştı. Carlos diye yalan söylemiş olsa Enerji bakın. Yok ya alkol alkol var mı demiş. Alkol var mı? Yok demiş. Var ya evde var Üfle var demiş. Üflenince alkol çıkınca yalan söylediği diyor ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı Enerji. Çünkü bugün trafikte alkol yok diye yalan söyleyen adam yarın, yarın Enerji konusunda gaz bittiler. <gülüyor> İtalya'da Kalkınma Bakanı ev alırken usulsüzlük yaptı diye istifa etti. Ne usulsüzlüğü yapmış? Abi şimdi şey göstermek için tapuda 290 milyon lira almışları ve yüksek göstermiş, 120, liraya, 120 göstermiş. Öyle olunca demiş ki, demiş ki, masa, şeyden almış, sahibinden almış, sahibi de ona onu da şey yapmış, razı etmiş demiş ki onun mıydı? Sen şey de demiş, şey az verirsin de, verirsin, de az veririz. Falan bu yani, o susuzluk dedikleri de bu. İtalya'daki kalkınma bakanı da roket, Danimarka'da adalet bakanı parlamentoya yanlış bilgi verdi diye istifa etti. Yanlış hata, Yanlışlıkla mı? reklamı yok. Yanlışlıkla değil. Mi, Bilerek Oktay? şey yapılmış. Oktay, sehven mi? Se Benim sehven diye bir şey var Yalan mı? Yalan bilgi ya. Çok kalkındık demiş. Halbuki o kadar az kalkınmışlar. Adalet Bakanı ayol ne alakası var kalkınmayla? Kalkınma Bakanı değil mi? Adani Adalet Markaya geldi Adalet ha. Bakanı. Şimdi duramus kalkınma bakanı, bakanı diye bir şey yok. kalkınma bakanı. E kalkınmış, var işte kalkınmış. Ondan sonra Japonya'da Adalet Bakanı şaka yapmıştı biliyorsunuz. Hatırlıyor musunuz onu? Nasıl şakaya? Ya bir şaka Hata, <gülüyor> Bir şakalar yaptı, bir şeyler yaptı. Bir el şakası yaptı. Ondan sonra tam böyle bir görüşmeler sırasında Sonra işini hafife almakla Suçlandığı için Bu suça Bu suçla şey yapmaya kaldıramam deyip İstifa etmişti he, tamam. Ondan sonra Letonya'da çatı çökmüştü biliyorsunuz 3-4 hafta önce çok Doğru. facia yaşanmıştı Orada ne oldu? Başbakan Broke, istifa etti evet. Ondan sonra Bakayım Sonra başka ne var? Almanya'da Cumhurbaşkanı ee, yine e, şey oldu diye o daha eski tabi ee, biraz bir yolsuzluğa bulaştı ismim diyerek bu soruşturmanın devam etmesi için istifa etti, görevini bıraktı. İstifadan önce itiraz etseler, operasyon deseler falan. Bu ülkelerde hiç operasyon yapılmıyor mu? Yani Araştırma İsrail, mı? Amerika, edilirse. İngiltere, Almanya bunlara hiç operasyon yapmıyor mu? Bu ülkelerin gelir kaynakları ha. arasında operasyonculuk yok mu? Tarım zaten... hayvancılık, operasyonculuk. Hayır, bunlar öyle ama zaten bunlar dış mihraklı güçler olduğu için. ha kendi... Bunlar kendileri zaten dış mihrak, dış mihrak olduğu, olduğu için, için. Tabii buraya zaten... kim opera... kendine, kendine operasyon yapacak deli, hali deli, yok. Deli olmaları lazım tabii ki. Sadece şey Türkiye olduğunu o zaman dış mihrakları açıksın. Doğru. Şimdi Japonya'da hangi dış mihrak var? Japonya'da Japon dış mihrak... ...Japon kendi mihra dış mihrak zaten. Tabii. Mesela biz nasıl ki... ...iç turizm, dış turizm, iç mimari... ...dış mimari hep bunlar ayrılıyor... İç mihraklar, dış mihraklar var. Dış mihraklar belli zaten. bunu isimlerini tekrar tekrar burada telaffuz etmeye... D7 diye geçiyor bunlar. Dış mihraklar toplantısı oluyor. En son Roma'daydı. Bir de bunları telaffuz edince geliyorlar bunlar. O yüzden pek dile geliyor. Evet geliyorum. doğru. Yani dış, mihrak dış, dış mihrak diyeceksin. İsmi lazım değil. İsmi lazım değil çünkü gelir yapışır. Oktay. Bu arada en son İngiltere'de 44 bin liralık bir... Fatura kestirmiş Bakan Bakanın biri. Geliyor, bakanı, bir yemek mi kestirmiş? <gülüyor> yemek, yemek onu yemek keselim. Ee, bir de e, şey yapalım ona. Organizasyon yok yapamıyoruz <gülüyor> o zaman. Yemek yeriz o zaman. Yemek. 2009 yılında olmuş bu zamanında. Ee, ne bakanı? E, ne bakanı, bakanı ne bakanı ne bakanı bu? Hani yıl... bakan olması İşçi lazım. İşçi Partisi iktidardayken ha a, Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan Deniz Makşeh'in 6 ay hapis cezasına çarptırılmış kendisi. Hala Deniz Makşeh'in çünkü ne var? Ne i̇stifa var? edecek bir görevi şu anda ya. Yok. yok. Bari Hayır. hapis demiş. Beyefendinin 6 ay hapse e, mahkum edildi. Sahte harcama beyanı vermek suçunda. 3 yıl bakanlık yapan e, Deniz Makşeh'in Bunlar hep, bunlar hep e, bize, de olsun, bize de ders olsun. Dış ya. mirakları en güzel ceza bu. İşte etme bulma dünyası. E, keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner. Ne bizim oldu? bakanlarımızı istifa ettirmek için yaptıkları operasyon ters dönmüş, onlara patlamış, patlamış en güzel şekilde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Bonya bu... şimdi titriyor. Şu Keşke biz diyor Türkiye'nin iç işlerine hiç karışmasaydık, <gülüyor> operasyon yapmasaydık. Şu istifalar niye biliyor musun? Şu istifalar? Güya bize, Güya burada bizim bizi 2009, 2009. 2009 yılında olmuş 13 bin sterlinlik bir Hı. sahte fatura. Bu yüzden 6 ay ceza yatacak. Neden? Neden altı ay ceza Türkiye'yi karıştırmak Burada için. birileri bir şey iyi Türkiye gider, ülke hangisi, hangisi var? Evet. <gülüyor> Türkiye iyi giden hangi ülke var? Türkiye. Ne yapabiliriz? Karıştırabiliriz. Karıştırabiliriz. Ne yapabiliriz? Sen istifa. Ülkece Niye şu hareket yapabiliyor muyuz ya? Bilo da güzel bir sayı yaptığın zaman hani böyle alkışlanmaz da parmak şıklatılır şirkat, ya. Parmak evet. şıklatılır. Böyle bir şey olduğu zaman ülkeceme böyle 75 milyon, 80 milyon aynı anda şaklatsak Allah şöyle, ne radise. Yani şak. diğer ülkeler de atıyor mesela saat öğlen 3 gibi böyle şak şak şak lezzeti. Cibili cibili cibili diye böyle bir anons yapılsa. Aynı anda herkes şaklatsak. Şak şak şak Çok diyeceğim. Ama işte e, birlik ve beraberliğimizde öyle saldırılar oluyor ki herkesin aynı anda şaklatacağı bir şeyi yakalamak da zorlaştı bu operasyonlar yüzünden. Ama hepsinin üstüne kararlılıkla gidiliyor. E, çünkü sonuçta hemen otomatik şeylerimiz var. Savunma mekanizmalarımız var bizim. Amerika diyoruz, İsrail diyoruz. Efendim 3. havaalanından rahatsız olan. Almanya diyoruz, İngiltere diyoruz. Neye güldün? Her türlü sıkıntıya. Başka bir güldün Kim rahatsız diyor diye düşündüm de o kadar çok ki vaktimiz de kısıtlı üçüncü hava alanımızdan rahatsız olanlar. Ee, bizim savunma mekanizmalarımız hakikaten bu ülkelere göre çok gelişmiş. O yüzden tak tak tak diye her şeyi def ediyoruz. Bu da bizim şansımız çünkü biz bunu hak ediyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan Radyo tarafından sorular sabahlar devam ediyor. Yeni üs saat başladı. İlk kalp insanları ve kez daha günaydın diyelim. Yeni üs saat başladı ama değişen bir şey yok. Dışarısı hala buz gibi. Ben evden çıktığımda -10'du. Şu anda Taş çatlosu -7'dir. İkisinde de insan yaşamaz. Biz ne yaşıyoruz? Neyin mücadelesini veriyoruz? Onu konuşacak bol bol vaktimiz var. E Bruno Mars'a benzemişsin bu saçlarınla. Teşekkür ediyorum. Özellikle mi yapılmış bir şey Bruno Mars? Yani Sizi dinlerken ben de bu bu sohbete çok katılmadığımdan saçlarımla oynadım. Bu saçlarınla dediğim şöyle sevgili dinleyiciler, şöyle elini kafasındaki... Saçları okşayarak geçirdi az önce siz şarkıları dinlerken mutfakta zamanında. Kafam yanıyor anne gibi. Kafam yanıyor anne gibi düşünün. Şu anda öyle bir şeyin oldu. Hoş geldin stüdyomuza. Yeni bir insan gibi davranacağım sana. <gülüyor> Bilim insanlarından bir açıklama geldi. Buyursun Dünya efendim. yavaş yavaş şeklini ve yapısını değiştiriyor. Dünyamıza operasyon var. Dünyamız daha önceden böyle basık, bu basık küre gibiydi ya Evet Tatlı bir böyle bence dünyamız giderek böyle bir tatlı bir e, Huzur Yok böyle armut gibi evet. hafif yukarılar biraz daha böyle şey boğumlu Hoş bir e, bir Seda Hoş bir seda Ya da şişe gibi işte Bak şimdi ben şöyle söyleyeyim Dünyamızın ben e, eğer kuzey ve güney yarım kürede hafif böyle bir basıklık varsa O araştırılır ve çözülür yani. Ama ben şu aşamada onu konuşmayacağız. Dünyamıza operasyon yapılıyor. Dünyamızın sıyırt, şekli sıyırt. değiştiriliyor. Sıyırt. İlk önce onu konuşalım. Eğer böyle Çin bir... bir hakikaten gele? bir basit dış mihraklar, dış, uzaylılar. Yani dış mihraklar dediğin... Dünyaya o... oyun varsa... dünyanın yapabilir bunu? Dünyanın... Senin bir projen uzaylıların var. Uzaylıların ben... dünyanın içindeki işbirlikçileri. İş Bana uzaylılar çok mantıklı gelmiyor gördük. da. x <gülüyor> adamları gördük. Uzaylılarla işbirliği yapmışlar. Genetiğiyle oynamışlar. Bu dünyayı içeriden ele geçirmek için her türlü şey yapılmış. Bence Bana tek başına uzaylılar çok mantıklı gelmiyor da. Dış mihraklar ve uzaylılar deyince bir, bir, yere, bir yerlere oturmaya başladı. <gülüyor> Zaylı da dış mihrak. Dünya dışı varlık. Tabii ET. Bak, ama dünya dışı varlık O zaman öyle söylesin abi. ETM. Extraterrestrial Mihrak. <gülüyor> Thank you sir. <gülüyor> Bu konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor da şimdi dış mihraklar hiraklar? şimdi çok üzülür var senin teorin sakın unutma çok önemli bir teori. Bir, bir teorimi Hayır, veremedim. Ucu kime dokunacaksa diyorlar ya. Evet. Itinin, o parmağın ucu, ucu uzun mu uzun mu? Parmağın parmağı. ucu. Hı. İşte belli oldu uç. Ya zaten bu tek başına bir şey olamaz. Bu daha önce Ege'nin projesinde vardı bu intergalaktik darbe lobisi diye zaten bu muzik Ege. Ege Kayacan. E, felomen Ege Kayacan'ın böyle bir şeyi vardı. Onun da böyle bir felomen tarafı vardır. Felomen tarafı tuttum mu da? Vallahi fena Yorumlarım. olur ha. Benim <gülüyor> felomen olur. tarafımı ortaya çıkartmayın. Yani sonuçta dış mihraklarla galaktik mihraklar diyelim burada ETM diye bir araya geldikleri bir lobi faaliyeti ve bu anda ülkemizde son dönemde dikkat ettiyseniz bu tanımlanamayan cisimlerin görükmesi, efendim, görükme diyorum çünkü tanımlanan bir cisim olsa görünür. Mesela bak şunu mesela bu ne? Takvim masaüstü takvimi. Takvi. Çirkinin takvi. bir masaüstü takvimi. Ne oluyor bunu? Görüyoruz. Görüyoruz. Ama mesela göremediğimiz şeylere ne diyoruz? Görüküyor diyoruz. Onda Türkçemizi güzel kullanalım diye bir Taraf taraftan şey. Savunma sanayinde falan görük, görükmeyen uçaklar vardır mesela. E, Doğru. <gülüyor> radara <yakaladır>. radar'a <gülüyor> Radara görükmeyen uçaklar. <gülüyor> radara görükmeyen uçak diye kaç milyar dolarlık ihalelere girerler. Tabii canım. Canım. Savunma sanayi derler onu. Yani dünya üstünde bir <gülüyor> operasyon var. Onu bilenim. <gülüyor> İngilizcesi ne diye düşünüyorum. Görükmeyen. Görükmeyen mi? Görükmeyen. Elçiliklerden dinleyen, dinleyicilerimiz anlamadı şu anda Görükmeyen'ın. Unseek. Unseek değil ya, ya. Tabii. Mesela nasıl görünmeyen? Unseek. Hayır Anfarov var görükmeyen ya. Görükmeyen Unseek. Anfarov gibi bir Seek, şey. Seek hani araştırma var ya. S-E-E-K. Evet. O işte. Unseek. Unseekable. Unseekability. Görük, görükme. Görükebilik. Ee, dünyanın şeklini ve yapısını değiştirmeye devam edersek insanlık bitecek demiş bilim insanları. Yeah, yeah. astrobiyolog David Greenspoon isim, ismini de vermiş. İsmi pek çok, çok yaşasın öncelikle. Vermez öncelikli. bu tip iddialı açıklamalardan sonra ismini vermiş. Ee, David Bey. <gülüyor> David Bey bugüne kadar milyonlarca bugüne kadar insan. Ne teoriler edin... kimse sonra da gazeteciler ortaya çıkardı. Yani bir tane teori çıkmıştı hatırlarsanız. Ee, ne relativity işte izafiyet teorisi diye insanlar Kim, Kim çıkardı? Sonra cesur <gülüyor> bir gazeteci <gülüyor> bu peşine düştü. Hop Einstein diye bir Uzun adam süre... tutuklandı. içeri atıldı. İçeri atıldı. <gülüyor> <gülüyor> Uzun süremse Archimedes diye bilindi o diye tabii sonra ne alakası var falan diye sonra başka bir gazeteci dediğin gibi Einstein'ı buldu getirdi. Ee, aynen David Grinspoon'un dediği gibi astrobiologum ben demiş ve doğal yaşam alanlarının yıkımı, kontrolsüz nüfus artışı ve küresel ısınma Ama insan bahsettiğim şey yani kalkınma, va şeylerini söylemiş İnsan ırkını riske sokuyor, Ökçülük o yüzden sen sinir Pardon ki ben de sinirleniyorum ya adamın sinirlen... sinirlenmeye hakkı var. Hepimiz sinirleniyoruz. Yani adam Bulduğu gerçekleri söyleyince niye bu kadar tepki veriyorsunuz? Gerçek değil, operasyon. Niye bu kadar beklemiş, binlerce yıldır bekledi de bugün mü bunu söylüyor? Böyle bir dönemde ha, bunu açıklaması... Bana da zamanlaması, zamanlaması çok maniler geldi. Onu onu ya. yani. İnsanoğlu yıllardır ormanları kesiyor, şehirleri değiştiriyor, iklimi değiştiriyor. Bugün mü söylüyor bunu? Papalar buluştu. Papa Francesco ile... Papalar buluştu. papalara... İlginistik, Şubat'ta istifa eden... E <gülüyor> Papalar nasıl? Ha istifa eden bu. Çünkü genelde bir tane papa e, olur. Bir papa olur, diğeri de e, merhum papa olur. İşte işte istifa ettiği için i̇stifa... iki papanın buluştuğu Adi gün olarak 500... Papalık kurumunda bile istifa var bak. Evet, onu doğru. unutmuştuk. <gülüyor> Ondan sonra e, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin sonunda ee, yeni Papa, Mutlu Noeller. Halif, Selef oluyorlar değil mi bunlar? Falan filan. Yeni görevinizde başarılar dilemişler. Bir fotoğraf bulunmuş galiba. Bir de bu şey galiba. Ne? Bu böyle bir enteresan olduğu için iki papanın burnunu. Bir olsa. şey söyle. Eski Papa ne yapıyor? Eski Papa, e, ya eski papa şeyde dediğin, Datçalı yazdık yazdı kaldı ama yaptı? gelmedi daha Datça. Gelmedi değil mi? Yok. Taşınmış mıdır Vatikan'da? Roma'da mı takılıyor yoksa böyle? Son ama Roma'da takılmaz. Her gün tanıdık Vatikan'da mı? Rahat bırakmazlar Ege. Huzur yoksa kalmaz Vatikan'da yani. Vatikan'da değil ya. Vatikan zaten küçücük yer. Doğru. O zaman gitmiştir herhalde güzel bir de ben, yerlerden Yeni papa ben ekibimle geleceğim demişse eğer Bir de papa lokalından <gülüyor> <çünkü> öyle, <gülüyor> çıkıyor çünkü. Öyledir papalık müessesesinde <gülüyor> ekip Ekip çok önemli önemlidir. Ben ve ekibim papa ve ekibi diye geçer Kardinaller dedi ekip zaten Mutlu Noeller benim için dua et demiş Eski papa misafirini her zaman Her zaman her zaman Sözleriyle cevapladıktan sonra Aynen abi aynen abi aynen abi diye yollanmış Bitmiş uzun bir konuşma olmamış Benim anladığım kadarıyla ne Konuşacaklar zaten papalar <gülüyor> Nasıl gidiyor? Biliyoruz demiş ya. Biliyoruz nasıl gitsin ya. Yani. Sen ne anlatacaksın? Ki? Do Doğru Seni anlatacak her şeyi ben biliyorum. Sanki papalığı ilk sen yaptın. Biraz da böyle tabi aralarında tatlı bir gerilim var. Eskiden Cardinalita'dan eminden kalma. İtalya'da galiba 16. Benedikt. Orada mı yaşıyor? 86. Hala. Evet. Şeyde yaşıyormuş ya çok güzel. Ee, bağları var orada. Ne bağla? Toskana bölgesi de güzel. Vallahi demiş artık hayvancılık yapacağım. Mandura arası ba denen yer var Toskana'da orada mı? He? arası. Papazın bağ dedikleri yer işte o. <gülüyor> <gülüyor> papazın bağ. <gülüyor> Aslında o Papa'nın bağı diyeydi de zaman içinde <gülüyor> papanın papazın bağ. <gülüyor> ya, o. Ve Kate Winslet'in oğlu olmuştu biliyorsunuz. Kate Winslet'in Şu... oğlu olmuştu. Fahir Öğüncü'nün oğlu olduğunda haber olmuyor. Kate Winslet'in oğlu olduğunda haber oluyor. Niye Böyle ben? gazetecilik olmaz olsun. Kalem. Operasyon yapılıyor Kate Winslet üzerinden. Çok özür diliyorum. Ben de sinirlendim. Birden kendimi kaptırmışım. Ben işte ben de dinlememiştim de son kelimeyi duyunca hemen neyin operasyonu olduğunu anladım. Fahir <gülüyor> kaptırdığın belli zaten kendini. <gülüyor> Hakikaten Bambaşka bir adam oldu. Vallahi bu. ne oldu içime bir şey kaçtı da ne kaçtı bilmiyorum. Benim yani. şu andaki... İçine kaçan şey K'lerini G'leştiriyor <gülüyor> dikkat et Fahim. Tek tesellim kapı gaptırma esprasının yapılmamış olması. Evet yani şu şekilde de yapılmış olması da beni bir üzmüyor mu üzüyor ama olsun yani. Teselli de bir yere kadar yani. Vallahi. Kate üçüncü bebesi olmuştu biliyorsunuz. İsmi ne maşallah. koymuşlar? İki hafta önce e, bir yani Ayı. <gülüyor> ayı. Ayı koymuş. E ama şimdi ayı ismi Türkçe'de daha doğrusu ayı hayvanatı Türkçe'deki kurt e, gibi. anlamı başka ülkelerde yok. Yok Şahin gibi. Ayı demiyorsun. Yani Bizde de kurt, kurt, kurt diyorsun. Şahin. Aslan diyorsun. Onlar ayıyı da ha, Aslan abi var. Nasıl bizim aslan abimiz varsa. Aslan abi. Bak mesela. Gözler konuştu boğazlar. Bir abi. Bak bir. Beer bir mi bear mı? Bear. Bear. Bear. Bear. Beer, bear. bear. Burada elçilikte dinleyenler varsa yanlış. Yanlış olmuş. Çocuğun koydular? Bira Hayır, Bear. Bebeğe annesini soyadı, Winslet O zaman Bebe Bear oluyor mu? Bebe Bear. Bebe Bear Winslet. Bebe Bear Winslet. Ondan sonra? Adıyla yaşasın. Tamam tamam, geçti geçti. Hemen bir ataktı o. Atak atlattı. nasıl araştırıldı ya? Kate Winslet çocuğuna Bear ismini koyan tek oyuncu. Diye böyle bitmiş. Zaten oraya yazmışlar. Google'a yazmışlar. Demişler ki... E, demiş ki demiş ne? Bayer ismini koyan. Onu nasıl söyledi? Sen deniz adasın, nüfus yüzünden aldı mı? Fahir biraz işe yarar şeylerde konuşalım. Yesayken tabi 15 günde çıkarttım yani. Yesayken 15. Yani. günde çıkamasaydı zaten. 15. Şey, ne çıkmasaydı hükümet el ka koyacak. Kaçak bir çocuk yaşadı. Kesin çocuk, bilgi. çocuk düşer 15 günde. Tabii yani o yüzden hemen tak düşer tak. Düşer dedim yani şey olur, alamaz artık bundan ben sonra. Ben göbeğinin düşmesini bekledim. Meğer göbeği onun, duruyor onun Alakası yok hiç. Yok. Göbeği duruyor, duruyor mu? Duruyor. Belediyeye ben göbekle gidiyorsun diye Faire yanlış bilgi vermişim. Ondan ben de göbeği tuttum ama değilmiş. Ne e efendim şunu ben masadan değer... kaldırır mısınız demişken. Ne yapacaksınız göbeği? Nasıl ne yapacağız ya? Bir fakire nasıl, veririz nasıl falan yapacağız. diye düşünüyoruz ya. İhtiyacı olan birisine. Var mı plan program? Plan program var ya. Bu yaz inşallah kısmetse yurt dışında. Göbek gömüm, Göbek gömüm tesisleri. Göbek gömüm tesisleri yurt dışında ama biz daha en, enteresan da demeyeyim de. Noy Kamp'a gömeceğim onu. Böyle işte yani aile kararı gereği. Onu en küçük göbeği görür. Hiçbir gömülüyor. plan yokken bütün gizli planlarını açıklamış durumda bütün Aynen abi. Ne yapacağız göbeği dedin ilk başta şu anda noy kampa gömüleceği ortaya çıktı. İsterseniz biraz reklamla dururuz abi. Araştırırız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo kütlesiniz Modern savalar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim espriler, şakalar. Oh be. Ne esprisi ne şakası ya. İzlanda bundan sonra dış mihrak olmanın bedelini ödeyecek. O da biliyorsun bir dış mihrak notuna. <gülüyor> Oktay aynen. aynen, aynen abi, aynen abi. Ama senden duymuyoruz abi, sen dış mihrak Yoksa, mısın sen? Sen İzlanda uçanım. Benim mikrofonum şeyde ondan duyulmuyor. Dış ya, bak, mihrak koy Oktay Demirci diye geçiyor valla. Lütfen. Bugüne kadar aldım en işi <gülüyor> gitme. oldu ful <gülüyor> Estağfurullah. mitolojisinde elfler, troller, gırla. Doğru. Zaten öyle anlatır İzlandalılar Biz de elf, efendime söyleyeyim, troll bunlar gırla diye. Ee, yani şimdi bizden çıksaydı Tolkien gibi birisi ne güzel bizde gulyabanileri konuşacak bizde cinler konuşulur bizde de mesela şey var e, ne var başka? Gugamış var Gugamış destanında Gugamış'ta da... korkunç adamlar yok yok canım Tepegöz var bizim bildiğimiz Tepegöz var bak ama onlar Tepegöz'ü de kullanıyorlar onlar onu da aldılar evet, kendi mikrojimizdeki evet, o bir giant diye geçiyor ama Tepegöz de fix ya o Tepegöz da fix Göz galiba bizim... o, yani şey gibi nasıl diyeyim artık e, meyveli yoğurt gibi Anladım. Tam netleşti mi kafanızda? Benim, benim anladım ben. Biz anda... de yoğurt alıp içine çilek koyup kendi yarattıklarımızmış gibi. Gibi şey <gülüyor> Bitti gitti işte yani. Aynen. Aynen abi. Tepegözün İngilizcesini hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Heroes. <gülüyor> ee, tepe güzün... tepe gözün. tepegözün Tepegözün İngilizcesi şey var bak onu biliyoruz. O türküsü faiz. Bu boynuzlu tek boynuzlu ata unicorn deniyor. Unicorn deniyor. O zaman Cyclops, Cyclops, Cyclops, Cyclops, Cyclops evet. Oktay adınla çok yaşa. Cyclops. Cyclops. X-Men'deki Cyclops geldi canım sıkıldı. Evet, hakikaten. Aklıma. Neyse e, elfler, petroller. 2007'de yapılan araştırmaya göre İzlandalılar, e, İzlandalıların yüzde 62'si böyle bir şey var abi yalnız. Kesin böyle. var abi. Bu kadar... Nasıl bizde nazara inanılıyor yani var. Onlarda da aynı şekilde abi sonuçta elf diye bir şey var yani. Yalnız bu elfleri ben e, son yüzüklerin efendisi, gerçi bütün hep öyledir de. Sanki böyle biraz entelmiş gibi bir havaları var. Yeşille şey yapalım. Efendim doğayı koruyalım falan. Şu hipster gibi böyle orta dünyanın. Orta dünyanın hipsterları. Zengin bir şey böyle lüks içinde yaşıyor. Ama böyle hiç zorluk çekmemiş ama bir taraftan da e, değerlere de sahip çıkan. Öyle evet, boş yani vermiş değil. Hem yani... muhafazakar bir taraftan hem böyle zengin hem bir şey. Eskiden beri bir de ömürleri uzun. Heh. Onun da şeyi var. Yani tabii kimsenin ömründe gözümüz yok. Yani ömrüyle bin yaşasın değil mi Oktay? Yani evet. yanlış bir şey söylemeyeyim. Evet, Sen dönüyorum doğru, çünkü doğru, biliyorsun doğru, programımızın. Doğru. Ee, bu tür e, şeylerinde Sana danışıyoruz bir taraftan Onu da paralel yürütüyoruz ee, Fakat e, paralel program, <gülüyor> İzlanda hükümeti şuna hesaba katmadı Erfler yüzünden bir... <gülüyor> Vergilerin artacağını Hayır bir yol şey yapma çalışmasına halk e, karşı çıktı Erflerin yaşam alanlarında şey Bir şey diyeceğim bu erflerin çok çocuğu mu var? Hiç çocuğu yok Oktay. Şimdi ben Yani noktaya tabii gelmek ki istemiyorum ama üç çocuğu 3 olan yok. da vardır, 5 çocuğu olan da vardır. Ya. Kaç yok yıl abi. yaşıyorlar bu elfler? Bunlar yıllardır. 700 yıl yaşıyor. 3.000-4.000 var değil mi? 3000-4000 var değil mi? Sistemini de ona göre kurmuş. 3.000-4.000 yıl yaşayan elfler de vardır Kar ama. O zaman bu mesela. Kaline yani şöyle diyeyim Oktay. iki çocuk arasında 100 yıl koy abi kıskançlık olmuyor diye konuşuyorlar. Onlar kendilerine göre ha. bir sistem yapmışlar. Yani öyle bir şey var. Yani. Hamilelikleri de 30 yıl. Arayı diye. açıyorlar yani. Yani çocuk şeyinde meselesinde ama sayı şey olur. Bunların bayağı çok olması lazım ya. Alfler çok değil. Ee, yani şey olarak... Acaba şey mi tam verimli oldukları dönem mi kısıtlı? Verimli derken <gülüyor> ne olduğunu herhalde hepimiz anladık ve içimiz maalesef, bulandı. Maalesef anladık. Verimli yani. Ve yani. Kadın ve erkek anlamında. Üreyişli mi demek He. istiyorsun? <gülüyor> Oktay demişti, evet. Elflerin üreyişli ben, O senin yani, dediğin nohut bulgur falan yani Bugün Lütfen elflere de e, nedir, bakliyat nedir, muamelesi yapmıyorum Üreyişli nedir, olur dedi Çünkü mesela bulgura su kattım mıdı Böyle bir gubarır falan da e, şey. <gülüyor> Ne yapıyoruz ya Ne oldu bir, bir Şu listeye bir saniye döndüm Bir nohut dedi gubarır dedi Bir saniye döndüm Elfler konuşuluyordu falan 22. listeye dön bir kubarır diye başımışı. bu dedi ki üreyişli olur dedi üreyişli olunca benim bakıyaca bak <gülüyor> <makyaya da gidiyor. gülüyor> <gülüyor> bulgurum <Bulgülüyor> üreyişli olur dediğine hani çok kalabalız bol bol tut falan ne demek istiyor acaba ben üreyişli demedim ben verimli dedim <gülüyor> <gülüyor> ben de sordum ama üreyişli mi demek istiyorsan he dedin ya <gülüyor> e üreyişli demiş miyim demiş noktasına geldim demeye getirmişsin <gülüyor> Ee, ama ne oldu? Elfler er... <gülüyor> üreyişli oldu. Doğru söylüyorsun. Ama onlar şey. Az... Ben onu merak ediyorum. Ama ya, bir şey elfin... bir topluluk. yani Nasıl? E, yani Mesela tek çocuk. Tek çocuk. Onlar şey yapıyorlardı. Tek çocuk. Ve yasak elflerde bilim kadar. Bir Çin'de yasak, bir elflerde. Ne yasak? Ç çift çocuk. Çok çocuk. Çok çocuk. Pardon çok çift çocuk değil. Çok çocuk. Efendim oradan birisi. <gülüyor> bir çift bayan çocuğumuz var. <gülüyor> <gülüyor> İki kızı olan bir elfin er, konuşması. <gülüyor> evet. Elf City diye bunların sitesi vardır büyük ihtimalle. Site kitabı. tabii. Elfler sitesi. Hiç Elf Satin diye bir şey duydum ben. Oy. İstanbul'da. Oy. Neyse, Neyse buralara nerelere Elfistan. Gidelim. Nerelere ah, gidelim. Akart. Ah, Şuna <gülüyor> Elfistan. Koptu gidiyor. Bir kafamı döndüremedim bile. Şöyle oktaya göz ucuyla geleyim derdim. Gendiğim. Ee, İzlanda'da çevreci grup Elflerin yaşadığı bölgenin üzerinden geçtiği Çevreci için... ve hapçı diye düzeltenim onu Niye canım? Yani şimdi çevre için sen yola karşı çıkarsan Tamam mantık Elf için çıkarsan Olsun Elf için Elflerin yaşama alanı da önemli İzlanda İzlanda'da şey yok mu ya Üç harfler diye geçmiyor mu Elfler? Elfler hakikaten lan Onlar İzlanda'da da lan dediğim yani Bütün İzlanda'ya O da üç harfli ya lan ee... Doğru yani üç de mesela. Elde operasyon mu yapıldığı izinli operasyonu. Vallahi öyle yani bunlar. E, Her yeri sızmışlar. Aynen sızarlar abi. Başkent Reykjavik'te yapılması planlanan Otoyol projesinin Oran'ın şeyinden geçecekmiş işte. Ee, ne derler ona Oran'ın optisinden geçecekmiş. Çevreye büyük zarar verdiğini savunan grubun baskısı üzerine İzlanda Yüksek Mahkemesi çalışmaları durdurdu. <gülüyor> bu daha Demek başlangıç. Elfler İzlanda Yüksek Mahkemesi'ne kadar sızmışlar. Sızmışlar. Bunun da en güzel göstergesi Hep orada penukta takılıyor ya kulakları gizliyorlar. İyi e tabi abi bir zaten elfi nereden anlayacaksın? Kulaktan anlarsın. Aa kulaktan anlarsın. Bir de hiç et yemez. Nasıl yemez? Elfler hiç, hiç et mi? yok. Hiç bir yok? Tabii miyim? canım. At bir şeydir o deyip. Er, er, et yiyemez. Ne yiyor? Ot yiyor. Ot, ot yiyor. Balık ba yiyor. yiyor. Balık yiyor. Balık, balık yiyorum demiş. Abi. Bir şey soracağım. Balık, balık et yiyorum et demiş. Abi, balık yiyormuş yani. Ondan sonra ve serbest gezen tavuk yiyor. Ben bu şeyi seyrederken hakikaten e, üzülerek şeyi fark ettim. Şeyi seyrederken şeyi fark etmek. Tabi hiçbir şey anlamadınız ama bu. E, hmm. ben biraz anladım. Neydi en son bizim 100. özel gösterimimiz? Hobbit. Hobbit'in ilk bölümünü seyrederken ruh olarak maalesef. Bu cüceler daha yakın olduğunu ben hissettim. İşte orada bir sahne vardı. Bu cüceler elflerin konuğu ben oluyorlar. Ben senin kim olduğunu söyleyeyim. Kaşlar ve saç yapısı biraz daha bırakılırsa biraz daha sakala kaydırırsak sen oradaki şeyin aynısı. Baş cüce mi? Baş cücenin aynısısın yani. Şey var... yani bir de, o adam da o et seviyor zaten. Evet valla yemekte şey sahnesi vardı. Aha dedim benim gibi bir lafı ettiler. Böyle çatalları şey et nerede? Diye bir sahne vardı hakikaten demek ki ruhum cüceymiş ya senin gibi yani böyle hani ot memleketinden gelip et düşkünlüğü yani çocukluğunda mı acaba böyle bir Hep şey ot ot yedim. ben Ankara'ya gelene kadar ete hasrettim ve, ana... ve hasret olduğunu bilmeden hasretmiş <gülüyor> anne köfte var mı şevketi bostan ye anaane kat... anaane kıymalı makarna var mı Radikaye. İşte işte ne oldu döndü ne oldu? dolar isyan, i̇syan bünye bir noktadan sonra artık et için her şeyi yapacak noktaya geldi Güzel, ne diyelim? İzlanda'ya ee, hayırlı olsun diyelim. İzlanda'ya hayırlı olsun, e, şeyimizde daha. İzlanda de atlattı mı bu bir kriz yaşandı? İki hafta önce biliyorsunuz bir 19 sene sonra polis tarafından e, vurulan, vurulan bir adam vardı. Vurulan evet. bir adam vardı. Elflerle gündemini değiştirdi. Öldürülen var. ilk e, adam olarak baya bir ülke sarsıldı İzlanda. E, ondan sonra şimdi zaten kaç İzlanda'nın nüfusu? 78. Yok. 230 kişi 18, değil 130, 400, değil mi? 240 kişi. 16 kişi. 20 kişi rezervasyon yaptı. 16 kişi. E zaten İzlandalılar burası kabile cumhuriyeti değil falan diye geçiyor ki. İzlanda bir cumhuriyet mi? E tabi ne olacak? İzlanda cumhuriyeti diye mi geçiyor yoksa yani İzlanda diye mi geçiyor? Önemli oktan. İzlanda diye geçiyor hocam. Ülkenin adı İzlanda. Ya bak. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar... Espriler, şakalar, sevgili severler, Modern Sabahları'nın son dakikaları bunlar. Güzel bir salı sabahında sizlerle belki... Soğuk mu ama güzel bir salı sabahı... Bunu da kabul edelim hep birlikte... Ve daha da güzelleştirmek için elimizden gelecekleri... Düşünelim günün ilk saatlerinde. Buyursunlar efendim. E, güzelleştirecek elimizden gelen bir şey varsa... Ben mesela gaz alabilirim bugün şehrimiz için. Çok güzel. Oktay e, sen de... E, espri rüzgarları hmm. isterseniz yok rüzgar Hayır, ama soğuk diyeceğim. değil herkes sıcak. Diyeceğim. Abi o, ısınması falan zaman alır. Tamam o, o zaman güzel e, şey içlik. i̇çlik şey yapıyoruz. Ay evet Oktay Demirci e, şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler çok güzel bir hediye eğer düşünen varsa e, çünkü adam ilk başta hediyeyi kendisinde deniyor ondan sonra dışarıya e, tavsiye. Sen de var mı ben... şu anda içlik? Ben de yok da galiba 100 yıl sonra bu adamın dediğine geleceğim yani. Ben hafta sonu aldım. Hı. Alırken kendi bir dinleyicimize yakalandım. Abi ne oldu? Oktay mı? Bey kabul ettirdi galiba Bir şey Aa, Ciddi aldın mı? Aldım e tabii. Niye hiç bahsetmiyorsun abi? Hafta ortasına geldik. Benim İnsan... rahatlığımla falan anlayacağınızı düşündüm. Nasıl? Genel böyle bir... Yani sen, özgürlüğüm ben bet diyordun. Vallahi biraz güvenlik için özgürlükten e, feragat etmek gerektiği çıktı. Iyi, iyi çok sevindim. Yani evet. öyle bet zaman yaptığıma bakma. E, hakikaten çok sevindim. Güle Aramızda güle bir tek kurtardım. içsiz kalan ben miyim? İçliksiz. İçliksiz. İçliksiz. İçsiz. İçsiz değil. İçsizlik. Ee, güzel güzel. Memnunsun değil mi? Nereden aldın? Çok memnunum. Lüks bir yerden aldım. Tamam. Çok Ve güzel çok doğru karar verdim. Altlı üstlü aldım. Altlı indirim vardı değil mi? Eee yo %40 indirim yok mu? O kadar buydu. alamadım hiç şey O zaman yeterince lüks bir şey. yerden almamız. Evet. Ondan sonra Sonuç şu da dediği var. Dediğim markayı verdirtme bana da bunu ben aldığı yeri üç aşağı beş yukarı biliyorum. Ve ben çorapçıdan sonu... mı aldın? Hayır. Nereden aldın? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir yer tarif etsene. Alışveriş merkezinde yani, bir. Alışveriş yer. merkezinde. Alışveriş var? merkezinde e var o alışveriş, alışveriş var. merkezinde var. Var mı? Var var. Var var. Ve üstü de var. Ben onunla bir hafta sonu bir giydim. Evde örümcek adam gibi kalepeden kanepeye zıplamak zorunda kaldım. havaya Rengi ne? Süne. Ha, şey olanlarından ne? Medium şeyinde Medium, Medium korum, Korumasında olanlardan Seninki ne? Maximum. <gülüyor> maximum. Tabii ki maksimum Çok üşüdüğüm için sevgili dinleyiciler bu sene İşlikten ee, utanılmaması şey. gerektiğini ben de geç de olsa kabul ettim Niye utanma utanmama ee, Bana, bir bana da bir hediye değil alırsınız değil mi? Terazi Burcu 2014 istersen bakalım. Terazi Alınıyor Burcu mu? 2014 ne diyor Oktay? Alınıyor mu alınmıyor mu bir bakalım. Bugün Terazi abi. Burcu'nda mı sıra yoksa herkesin var mı? Yok, Yok bugün Terazi Burcu'nda. Çünkü yeni yılda neler bekliyor falan bizi diye bir Hı -hı. bakacak olursak bakarak olalım. İlk yarıda test edilen ilişkiler ikinci yarıda hayat kurtarıyor demiş. Eyvallah abi. 8 Ekim civarında. Ne demek olduğunu hiç anlamadım. İşte ayrıntı, ayrıntı verelim. Teraziler. Ee, kulaklarınızı dört açarak dinleyin lütfen 8 Ekim civarında evinizi, evliliğinizi ya da ilişkilerinizi ilgilendiren olumlu gelişmeler söz konusu olacakmış Eyvallah abi ha, Bu 8 Ekim olmaz da 7 Ekim, Ekim olur. olur veya 14 9 Ekim, Ekim, olur. Ekim olur. Bir şey olur evet. Ondan sonra arkadaşlar kanalıyla şanslar ve fırsatlar yakalayacaksın bu sene Ondan sonra e, Sizin gibi arkadaşlarıyla olmaktan zevk alan e, Sosyal kelebekler için çok güzel bir durum demiş ne yani kadar tabi, güzel. sosyal, sosyal kelebek. kelebek. Ondan sonra bakıyorum. Merhaba ben bir sosyal kelebem. Bakayım şöyle kariyeriniz destekleniyor. Eyvallah. Abi. Ondan sonra yok, hep bakıyoruz yani iyi bir şeyler hep var. İyi şeyler okumaya çalışıyorum falan. Ya, yani şey çok var var. Var mı? Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçeye para hareket etmeniz ve kaynaklarınızı dikkatli kullanmanız veya borç işlerinde daha detaylı hareket etmeniz gerekebilir. E tamam eyvallah ona bir itirazımız olmadı ki. Bu yani her ki, sene uyarımız zaten. Bütün burçlar uyarım. Evet bu süreç tamam. Bu bakarak tamam. fix <gülüyor> Bu süreç tamamlandığında para süreç hızlanacak onu eklemediysen seni öperim yok ya eklemedim ya niye Bu süreç tamam. Bu süreç tamam. Bu süreç tamam. Bu süreç tamam. yıldızlar, yıldızlar süreç